Bak Beyceğer neler söyledi bize. Bunu anlayan bilir. İsa her üzüm yok olur. Ne rakamı bu? Geç işte. Anla zana, anla pazarteki atlı herifte. Biz zaten kırdılar da atmayız. Anlamayana atma gelir <gülüyor> Yalnız çifte atarız bazen. Çifte yanda de ya hastaneye gider yahut kıkırdar. Hem asır olduğu halde Veysel Resulü görmemiştir. Veysel, Resul'dan Allah'a değil. Allah'tan Resul'e teveccüh ettiği için görüşmeleri mura'dı ilahi hududu dışında kalmıştır. Bütün veliler Resul'dan Allah'a şeyderler, ederler. Üveysler Allah'tan Resul'e şey ederler. Ay bakarsın, gece Güneş yoktur, güneşten alır ziyayı, sana verir, aha böyle. Bu anlattığım Allah'tan resul'e, resul'den Allah'a değil, Allah'tan resul'e teveccüh etmek hikâyesi. Yık tarafa saat uvenşak kalkamaz, saat geldiği zaman Resulü mübarek eliyle ay ikiye ayrıldı. Niye? Ay ayrıldı da güneş ayrılmadı gündüz. Aha bu işten dolayı aldatmadı. Bundan onun alakası vardır. Ama kafanı yo yorma anlayamazsın oğlum. Sen anladın mı de. E, mi ne mırmır ediyor Bu laf çok ince bir hal ifade eder. Ha. Ne eder? Veliler Allah'tan Allah'a seyrederler, Resulullah'ın yardımıyla. Resuller Allah'tan halka seyrederler. Bu laf çok ince bir hal ifade eder. Bunu çözmeye çalışır. Gözlerin açılır, hem de nasıl açılır, kendini bile göremezsin oğlum, mavi veislik bu. Hz. Resul ve Veysel için Yemen tarafından Rahmani nefes alıyorum buyurmuştur. İnniyle ecdû nefesel Rahmanın bilgıbeli Yemen dedi. Bu ne demek? Ne oluyor bu, ne? Manası ne? Resul Veysel, Resulü kainatta cereyan halinde bulunan her an tecellisi ve devam Esma-i de görmüştür. Rabbil Alemin ve Resul'de yerilmiştir. Yani nuh Resulullah'ı her maddede yayıldığını görmüştür. Bu demektir. El basir esması ile değil, el hay, el kayyum esması ile görmüştür Resulullah Veysel. Veysel cennete girmeyecek. Bu lan nasıl olur, bu Nerede damdan düşme gibi bir lakırdı, girmeyecek. Aslan kendisi cennettedir. Sonradan girme değil ki oğlum. Cesede, Ruhan, Allah değeriyen için cennet kelimesini konuşmak veyhudedir. E evet. Veysel'in her teneffüs Allah'ın Rahman esması, Oku şeklinde tecelli ediyordu. Vücudunun her zerresi esmai ilahi iyi haykırıyordu. Onun için yakın uzandık. uzak yakın hepsi birdir. Derya içinde suyun bir kısmının yerini tayin edebilir misiniz? O hep deryadır. Veysel'in her türlü harekatı ve efali, eshab-ı kiramı bile hayret ve düşüncelere sevk ediyordu. Hazreti Veysel aşk-ı ilahinin tam kendisiydi o. Aha Rıza-i ilahide rızalaşmış insandır. Görmeden inananların en büyüğü, en şereflisi. Resul'un ettiği hırkasını hediye ettiği insandır. Sünnet-i Resul'un, Siret-i Resul'un Tam kopyasıdır. Analara itaat, Allah'a ve Resul'e itaattır. Hadis-i Resulullah bu. Zincirinden ayrılamadığı için anasından aldığı izin kıtame ediyor diye Resul'e evinde bulamadan, yarım saat daha beklemeden geri dönen veysel, emri Resul'ü Cemal-i Resul'e tercih edendir insan. Zira gözle Resul'ü görmeden, hay gözle Resul'ü gördüğünden beşeri mülaazelere kapılmak istememiş Meysel. Derya içinde bulunan balıkların hiç dışarı çıkıp da deryayı seyrettiklerini gördünüz mü siz? Veya işittiniz mi? Falan balık çıktı dışarı, seyretti yine girdi denize. Fok balığıdır o, o, o da sersemliğinden çıkar gire. Deryayı Muhammediyenin içinde durmadan cevvaleden, Veysel, Deryadan dışarı çıkmamıştır, çıkamamıştır, çıkamaz, zira Allah öyle mirat etmiştir ve beşere insanlığa bir numune vermiştir, o da Veyseldir. Rahman esmasının pınarından abdestli olduğu için kokusunu Medine'den Resulükle barışmıştır. Rüya da nasip kesiliyordu. Misal aleminden ayrılıyorduk biz. Gülerek Hazreti Veysel bana bağırdı. Hadi evlat. Abdestli gez. Bir an bile abdestsiz durma. Uykudan sakın. Çok yiyen doğurma. Karnını bırak. Dudakların Resul'e mütevecci olsun. Senin haberin olsa da olmasa da kalbin daima Allah haykırıyor. Onu kendi haline bırak. Örseleme. Son nefeste Allah demek kalbin bu haykırışının son nefesini Rahman ile abdest aldırmak olduğunu da unutma dedi. Ruhun huzura abdest giderse melekler sana işte. Bu söylediklerim dünya sözü değil. Ruhani alemden öğrenilen sözlerdir. Duamı oku. Tasınla içi hastalarına, sevdiklerine ben sana hibe ediyorum dedi. Seni bilirim. Tasını da orada görmüştüm dedi. Bu hikaye başka tas. Benim bir tasım var. Orada bir prens mi kral hediye Küçük bir tas hoşuma gitti. Onu bir gün doldurdum ben suyla da. Giremedim Bir gece bıraktık Ravza'da. Sabahtan getirdiler bana içtimaha o tas. Veysel'in nereden haberi var? Aradan 1300 küsür küsur sene geçmiş. Geçerse gelsin derya içindeki balığın nasıl haberi olmaz işte belli. İşte rüyadır Veysel'i böyle gördük. Veysel hakkında daha çok söylenir ama e, onun da başka işleri var oğlum. Hep rahatsız edemeyiz. Veysel hakkında Ana bu kadar yeter. Biraz da bugün Kabe'den bahsedelim. Kabe diyoruz. Kabe nedir?